birlikte açık radyo daima Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Evet ee, açık radyo dinleyici destek projesinde e, özel özel yayında yani bu özel yayında bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim Mahir Bey. Ben teşekkür ederim Kaan Bey. Evet bugün bir saatlik süre boyunca Ömer Madra ve Mahir arkadaşımla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle çok eğlenceli bir program yapacağız diye planlamıştık. Ama hiç de öyle başlamadı. Çünkü takvimlerimiz 24 Mart'ı gösteriyor bugün. Bugün benim doğum günüm. Açık Radyo'da kaçıncı... Dinleyici Destek Projesi özel hatırlayamıyorum artık geldiğim. Dokuz. Dokuz. oldu mu? Evet. Dokuz olmuş. E, saatli Marif Takvi'yle başlayacağız buyur. Sen daha iyi biliyorsun bunu okumayı. E, <gülüyor> veriyorum sana. Valla benim orada okuduğum şeylerin anlamını ben genelde bilmiyorum. Daha sonra program sonrasında Ömer Bey hepsini büyük bir sabırla bana e, anlatıyor. Evet. E, <gülüyor> şey biliyorum bir tek işte merhaba kainat kısmını. <gülüyor> merhaba kainat zaten bu Saatli Marif takmin her sayfasında yazıyor. O çok ilginç. Evet. E, senin doğum gününü yazmışlar mı? E, Koç burcunda doğanlar, 21 Mart, 20 Nisan, e, yıldızınız Mars, çekicilik, savaş ve seks temsilcisi. <gülüyor> <ymişim. gülüyor> Öncelikle sayetli malif takviminin e, çalışanlarına buradan çok teşekkür ediyoruz. E, kendileri de eğer Açık Radyo'yu dinliyorlarsa bize destek olurlar. Çünkü şimdiden destek olmaya başladılar. 0212 343 41 41'i ararsanız... E, açık Radyo'ya siz de güzel bir destek yapabilirsiniz. Saatli marif takvimi çalışan olmanız şart değil. <gülüyor> evet, saatli marif takviminde çalışıyor olmanız gerekmiyor. E, hatta e, olmasanız daha da güzel olabilir. Ya da bilmiyorum ya, olabilir yani hiç fark etmez. Açık Radyo herkese açık diyebiliyorum ben. E, tabii, evrenin tüm seslerini. Bugün playlistte Serdar Ortaç getirdim. Yani bakalım ona da açık O mısınız? biraz tartışmalı. <gülüyor> o zaman Bob Marley ile ilerleyelim. Sonra bakarız nerelere gideceğiz. E, 0212 341... 343, 343 41 41 ee, arayın arayın bizi destekleyin diyoruz ve sevgilerimizi yolluyoruz Amerika taraflarından. ben eee koç burcunda doğanlar ve dolayısıyla bugün benim doğum günümde. Evet ben ben Kant Sezyum <gülüyor> açık radyo <gülüyor> dinliyorum. Hatta dinlemekle de kalmadım. <gülüyor> Neden dinleyici olarak bu işe katılmayayım diye düşündüm ve açık radyo'ya geldim. Siz de böyle düşünüyorsanız yapmanız gereken basit bir şey var. pardon lafını kestim. Estağfurullah. Eee 02212 343 41 arayarak e, siz de açık radyoda yerinizi alabilirsiniz. Yani bizim yolumuz sonuçta açık radyo yolu. Sevgiden geçen herkese açık kayanla aynı yoldayız. Bizim yol daha duble. <gülüyor> tek fark o. <gülüyor> Bak yine e, gösterdin sen. Yani, Maarif takimi de aslında e, doğru tanımlamış seni. Öncü bir kişiliğe sahipmişsin. Ee... Sevgi yolunu açan. Evet. Kar küreğcisi gibiyim. <gülüyor> Şu bahar, güzel bahar gününde. Evet e, aynı zamanda bak güzel bahar günü canlı ve hareketliymişsin. Seni tanımlayan Öyle özellikler. <gülüyor> Üstün yeteneklerin. <gülüyor> Çok sağ olsun. Özelliğin de yeni yeni girişimler cesaret ve atılganlık. Çok güzel. Gerçekten e, kesinlikle beni tanımlamış. Yani bir ben zaten bir de Demet Akalın sanırım bu iki şeyde var. Evet bir telefon geldi mesela şu anda şaşkın bir dinleyici 0212 343 41 41'ü arayıp e, bu mantıksızlığa bir son vermek için <gülüyor> telefona sarılıyor sanırım. ya Eğlenceli bir saat geçecek biraz kafalar rahat olsun istiyorum ben. Ee, ben gayet eğleniyorum kendi adıma. <gülüyor> ee, umarım. Sen kendi kendine eğleniyorsun biz sıkılıyoruz ama. <gülüyor> Ayıp oldu bu senin e, Burcu'nun özelliklerine de uymadı. Evet. Hayattaki amacını merak ediyor muydun? E, ...hayattaki amacımı merak ediyorum... ...benim de bir amaç hazırladım... ...ben bugün böyle şeyler sorarsınız diye... ...özellikle Ömer Madre burada olduğu için... Evet. ...yani şu anda manem burada... ...kendisi yemek yiyor... E, ...ama sabahtan beri adamı e, aç bil aç... E, ...yayında koyduğumuz e, için evet, biz... ...karanlık stüdyolarda be besleniyormuş Ömer Madre... ...aç bırakılıyormuş hatta karanlık stüdyolarda... ...daha da böyle sabah programları... Bu ...kötü muamele şeyleri tamamen mümferit diyoruz bizde. ...ben de hayırlı olsun diyorum... ...vatana millete hayırlı olsun Ömer Madre'nin aç bırakılması diyorum... <gülüyor> Bunu geçelim. Ee, <gülüyor> varoluşçu bir şeyden bakış açısından biliyorsun herkes hayattaki amacını merak eder. Senin hayattaki amacın başarı ve zafermiş. Bu Gündeş'in de bir şeyi vardı böyle varoluşçu felsefesi bunu deyince aklıma geldi. Ben sanki ben değilim diye. O da varoluşçulukla bir şey var mı acaba? Hani varoluşunu sorguluyor gibi. I am not me. Ben sanki ben değilim. E, Neydi ben daha amacım? çok everything is something happened. Tabii Fatih Terim felsefesi. Beğeniyorum. Yaptı. Senin amacın başarı ve zafer hayatta. Amacım zafer. Evet. Yani en ve fazla başlayalım. Zafer elektronik yani <gülüyor> elektronikçe <gülüyor> açabilirim Zafer'de bir işim olmaz yani. Çünkü <gülüyor> Zafer bir çatışma da getiriyor ve çatışmaya biraz karşıyım yani. Herkes güzel takılsın istiyorum ben <gülüyor> kafasına göre. Birden fark ettiysen müzik de durdu ve <gülüyor> ağırlaştık. <gülüyor> müzik de durdu o zaman müziğe devam ediyoruz ama öncesinde bu güzel e, müziği e, bu akşam e, neredeydi Garaj İstanbul'da dinleyebilirsiniz. büyük Ev Abluka'da da... Dan bir parça çalacağız. Bence yeni Türk grupları arasında ümit vaat edenlerden her ne kadar böyle <gülüyor> enstrümanlara çok hakim olmasalar da önemli olan yürek diyorum. Yüreğini koymuş insanlar bunlar da arkadaşlarım. E, 0-212-343-4141 arayıp e, hayatınızda hep güzel müzik olsun istiyorsanız açık radyoyu arıyorsunuz bu numaradan ve e, destek oluyorsunuz diyorum. Ve sözü e, büyük Büyükev Abulukada'ya bırakıyorum. Bırakıyoruz yani. Bırakalım. Bırak. Günüm eskisi gibi değil lunapark Yanıp sönerken Hiç gitmemiş gibi ışıklar ama Baksana bana gölgeme döndüm halim Perişan ve yanıp bir söner Yanıp bir söner. Yanıp bir söner Hiç gitmemiş gibi ışıklar ama Sen eğilir yataklarında ayırıldığında örterdin Üstüme hani yuvarlanıverildi verirdi hani canları isterse En güzel günleriydi onlar ama geri geleceklermiş gibi Değil bu sefer Mutsuzum ama keyfim yerinde Gel beraber Diye değil Karanlık artık Burada bir eşyalı Terdini Müslümanı yuvarlını verirdi taşların icamları isterse. Ne yapar? günüm diye değil bu sefer mutsuzum ama keyfim yerinde. Gel ben diye değil karanlık kurda bir güzel yerinde durur evim gereken bir huyun da varmış ama Korsbu'cunda doğanlar yine saatli marif takvim üzerinden devam edelimiz Sabırsızlık sabırsız sabırsızlık. bir insan mısın? Evet e, sabırsızlığı ben biraz az önce de konuştuk. Şeyle, bencillikle Yakın görüyorum bencillik kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. E, açık radyoda olduğumuz için böyle ciddi sohbetler yapabiliyorum normalde. Çünkü çok lavabali bir insanım. Sabırsız bir lavabaliyim. <gülüyor> <gülüyor> Belki de. Ama iş görüşmesinde işime yarar herhalde değil Tabii mi? Tabii canım şuraya bak mesela. Şeylerin e, çekicilik, savaş ve seks temsilcisisin. <gülüyor> Ateş grubundansın. Öncüsün. Yanıyor, yanıyor. Canlı ve hareketlisin. Bir de kadın olsaydım tam olacaktı. Ya niye öyle diyorsun canım ayrımcılığa gerek yok yani bence e, hayatta ben, bayağı... Ben ayrımcılık yapmam yani kadın olmayı tercih ederdim diyorum yani <gülüyor> kötü bir şey değil ki yani hani araba alırken işte keşke bir işte Bugatti olsa falan diyebilirsin ya hani böyle bir şey tercih evet, etmek... O zaman diye. daha iyi doğru söylüyorsun. Aston Martin falan hani Maserati evet. eski bir Maserati falan olabilir yani niye olmasın. İşte yeni girişimleri açıksın, cesaretli atılgansın, başarı ve zafer amacın tek kötü özelliğinde yenmen gereken amacın, sabırsızlık yani bence önüne çıkıyor. Ya benim ya. esasında Şunu ben yani Sakla tek, bugün için. tek kötü huyumu biliyorum ama onu burada söylemek istemiyorum. Onu, onu yensem çok iyi olacak, çok daha bir insan olacağım. Herkes inşallah kendi kötü huyunu biliyordur. Buradan mesajımızı da verelim ve onu yenebilir. Ee, bir evet. alternatif daha var. <gülüyor> o da <gülüyor> kontrol alt diliydi. <gülüyor> o da ölmek. Ee, ama şeyi düşündüm işte bugün doğum günüm. E, 37 yaşına geldim işte bak, ne yapacağım ben kaç yıl daha gider falan diye düşünüyordum. İşte ne yaparım ne ederim işte 37 işte 45 de intiham etsem. Ben geçen bir şey öğrendim. E, ağır evet. girdin ama ben <gülüyor> <gülüyor> devam edeyim. E, şeymiş bu hani e, meşhur e, yaş 35 yolun yarısı eder e, şeyi vardır ya. O eski yaş ortalamasına göreydin. Geçerli değilmiş o artık. Değil. E, herkes sevinebilir dinleyen Hı -hı. E, yani bayağı 45 daha 16-17'de de gidemiyorsun. Türkiye'de 79 Şakşan. galiba şu anda. 79 bayağı iyi gidiyor. Bayağı iyi fena değil. 79 galiba. 73 de olabilir ama hani ee, çok emin olamadım ondan şimdi. Yani Türkiye'de zaten böyle... senin dediğin gibi bak kadınsan daha uzun abi. 10 evet. sene falan fark etmez. Enteresan edin. dedin. Mesela şey Türkiye öyle bir yani devleti ben çok seviyorum. Gerçekten. Ee, hani hazır yeri gelmişken böyle minnetimi de buradan tüm devlet büyüklerime belirtmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ee, bahar bile yani mesela devlet emriyle bahar gelebiliyor. Bugün bahar olsun, bugün olmasın denebiliyor. O çok hoşuma gidiyor benim. Kendi gününde kutlanması. Evet yani sokakta yürürken sürekli polisin gelip işte Kaan'cım nasılsın? GBT'ni alayım. İşte kendimi güvende hissediyorum. Sonuçta polis çünkü dostum ve arkadaşım. E ...çok iyi hissediyorum. Bunların ben artmasını istiyorum. Yani mesela... ...neden üzerimizde bir kolumuzda ben barkod istiyorum... ...o GBT hani polis arkadaşları da buradan... ...bir kolaylık olur. Şak okusun. Kaan bir şeyin yok... ...geçebilirsin. Çünkü ben sorduğumda... Hatta niye... haberim bile olmasın senin. <gülüyor> Yani Direkt böyle enseden... ...alsın kamera Ya tabii canım. Niye GBT yapıyorsunuz diyorum. İşte hırsız olabilirsin diyor. Ağabeyim hırsızlık GBT ile mi yakalayacaksınız yani diyorum. İşte yok prosedür diyor o zaman. Hani neyin prosedürü onu da bilmiyorum. Hani böyle... ...güzel bir his var. Hani devlet olarak... ...biz seni kolluyoruz. Sen takma kafana gibi... Oysa ki bir yandan da şöyle şeyler oluyor yani Türkiye'de yaşamak güzel e, hani vatandaş olarak devletten bekleyebileceğin şey ne yaşamak değil mi? Hani Türkiye'de bu olmayabiliyor bazen böyle birden kafana savaş uçağıyla bomba atılabiliyor yanlışlıkla. Onu da sonra milletvekilleri kurula giriyor şey yapıyorlar işte izlediniz o insan savaş görüntülerini. görüntüleri ne düşünüyorsunuz diyorlar. Kararsız Milletvekillerden kalıyor. bir tanesi şey diyor. E, e, nasıl da iktidar partisinin galiba milletvekilleri ya diyor işte biz diyor tam anlayamadık diyor Diğer tarafta şey diyor, kesinlikle diyor gördük işte şu vardı bu vardı diyor ama net bir şey görmedi. Ben mesela o görüntülerin bizimle de paylaşılmasını tercih ederdim. Hani milletvekillerimizin yeteneğine, vizyonuna tabii ki çok güveniyorum. Tabii ki bizi en doğru şekilde temsil edecek kişiler, en doğru insanlar. Ama asille sen kendi olduğunun Yani hani ben de görsem fena hmm. olmazdı diye düşünüyorum. Bir, bir de şöyle bir önerim var. Hani biz de ara sıra gidip mesela polislere şey yapabilir miyiz? Hani bu sürekli... GBT? GBT değil de hani bugün... Bir işte bir bir şey var, yaptınız mı bir işte karakolda dayak var mıydı? Bir hani böyle bir rüşvet gibi bir şey Allah korusun tabii ki yoktur. Ama yani hani öyle bir şey sormak onları ne kadar rahatsız ediyorsa GBT de açıkçası beni biraz rahatsız ediyor ama bir yandan da huzur veriyor. Yani bu garip bir şey. Oldunu, Türkiye'de olduğunu bilmek keyifli. Diyorsun. Evet çok keyifli. Herkese öneriyorum, özellikle Beşiktaş iskelesinde çok güzel GBT yapıyorlar. Herkese bu ev yapımı GBT'lerden önerim çünkü yani gencicik polislerimizin o bonuslara ihtiyacı var. Ee, diyorum ee, ve e, bizim de sizden gelecek bonuslara ihtiyacımız var diyoruz. Çünkü e, biz hepinizi çok seviyoruz. E, hatta yani ne bileyim bazı kurumlardan daha da çok seviyoruz. O yüzden siz de bize olan sevginizi 0212 343 4141'i arayarak e, gösterebilirsiniz. Şimdi sıradan kafadan bir parçayla gidiyoruz ve e, bizi aramanızı rica ediyoruz. Numarayı tekrar ediyorum 0212 343 4141 41 <gülüyor>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 Avea Escape to Music konserleri devam ediyor. Yalnayim ilk kez İstanbul'da. 31 Mart gecesi Yalnayim Garaj İstanbul sahnesinde. Müziğin keyfi Avea Escape to Music konserlerinde. Yalnayım konseri Aveyalılara %20 indirimle. Biletler biletikste. Organizasyon Priz. Boncuro'nun Fransızcası neydi? Ee, Le Vada. Le Vada? Ah oui? Le Vada. Dünyanın her yerinde Bonkör demek, Vada demek. Yurtdışına çıkacaklara müjde. 31 Mayıs'a kadar 100 lira ve üzeri tüm yurtdışı ve duty free alışverişlerinizde World'de özel 5 taksit imkanı var. Kampanyaya katılım için ayrıntılı bilgi worldcard.com.tr'de. Türkiye'nin en Bonkör kartı World Yapı Kredi'den. Tekfen Filarmoni'den piyanist Gülsin Onay'la romantik bir bahar konseri. Romantik dönem bestecileri, Grieg, Brahms ve Glinka'nın eserlerinin seslendirileceği konser, 10 Nisan Salı akşamı İş Sanat'ta. Biletler, Biletix'te. Sanatın farklı alanları Aralık'ta yine salonda buluşuyor. The Andlers, Demir Demirkan, Dans Etmek ya da Junior Boys, Şirin Soysal, Vems of the Wall Music Night 2011 ve Nekroxy için biletler Biletix ve İKSV'de. Ayrıntılı bilgi için saloniksv.com. Bayanlar bayanlar, uzun ömürlü sağlığın. La, la la la insan adımları. La, la. Boyman's Van Buren'in müzesi koleksiyonundan bir seçki. 16 Şubat-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul Modern'de. Nazara gelmeyin, yapı krediye gelin. Ayda sadece 20 liraya yapı kredi nazar boncuğu sigortanızı yaptırın, yüksek tutarlı ameliyat ve yatarak tedavi masraflarınızı biz karşılayalım. Üstelik 7 gün 24 saat tıbbi danışma hizmeti alın. Ayrıntılı bilgi için Yapı Kredi şubelerine ya da Yapı Kredi Sigorta acentelerine gelin. Nazar Boncuğu Sigortası Yapı Kredi'den. Reklamlar bitti. yaşamımla sorgulaki gözüm beni yüreğimle beni özümle bilimle anla beni felsefeyle anla beni tarihle anla beni böyle yargıla kainatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine açık radyo Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Merhabalar. Ben Kaan Sezyum. Dinleyici Destek Hattı çalışanıyım. Telefon numaram 0212 343 4141 beni arayıp açık radyoya destek olabilirsiniz bu telefon numarasından diyeceğim ama size büyük ihtimalle kadın kimliğimle yani bir kadın sesiyle görüneceğim şaşırmayın lütfen. O yüzden e, hızlı bir şekilde 0212 343 4141'i e, arayın. O esnada pasta geldi. Hem de çikolatalı <gülüyor> hiç sevmem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet canlı canlı yayında <gülüyor> neler oluyor? Açık Radyo'da pasta getirildi şu anda bana. E, o zaman sıradaki parçamızı tüm milletvekillerine armağan ediyoruz. Siz de bu parçanın tüm milletvekillerine gitmesini istiyorsanız 0212 343 4141'i arayın ki Açık Radyo yayınla devam edebilsin. Tarifsiz Dilir ya O zamanlar Sormaya Cüretin kalmaz Olanından Feri soluk Niyeti Kayıp dardayım Aşk nefrete Yakınsın Kim kırdı Her okşamak İstediğimde Seni Elimi Gözlerimi Gömdüm Tebessüme Yalnız Kendine inkarın Sadece senden kaçarsın Halin ele verip anlamazsın Yalan söyleme bana Gözlerin anlatıyor her şeyi Yalan söyleme bana Söyleme bana Gözlerin anlatıyor her şey Zaten yoktur nedeni Uzak düşmüşüm Kendimden aklım Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındasınız. Ee, artık Ömer Madra'da renklerimize... Aramıza katıldı. <gülüyor> Aramıza katıldı. Ee, millet... Pastasıyla geldi. Elif hoş gelmedi. Evet, abi. pastayla geldi. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok efendim. İnşallah... Açık... Nice yıllara. <gülüyor> evet, ben dileğimi size söyledim. İşte düşünüyordum ne yapacağım 37 yaşına geldim artık diye. İşte ölmemeyi düşünüyorum. İlk ölümsüz Türk olmayı düşünüyorum. Bakalım <gülüyor> nasıl olacak? O zaman İlk hürriyetin mi? kapağındasın. Öyle mi? Maşet üstü. Maşet İlk ölümsüz Türk mi? Yani, ölüm... Başka ölümsüz Türkler biliyor. Yok, ama ben şey olarak yani nasıl denir o? Bi biyolojik olarak yaşamak istiyorum. Öyle söyleyeyim. Hani fikirsel değil. Çünkü hani fikirleri gördük ki <gülüyor> Fikirlerin Türkiye'de bir anlamı yok. Var biyolojik olarak. Yaşayım da bir anlamı olsun diyorum. Hani sürekli böyle insanlara iyilik yaparım, çaymay yaparım, bir şey yaparım. Bir faydam i̇lk, olur ilk yani. Fikirsiz Türk olarak yaşamak istiyorum. Evet ne fikirsiz diyorsun? böyle güzel güzel yaşamak istiyorum. Hmm. Esasında sadece yaşamak istiyorum ne kadar zor yani. Düz yaşamak bile Türkiye'de çok zor. Evet, Geçen gün yaşamak, bir evet. istatistik okudum. Ee, Rus ruletinde şimdi 6 tane mermi var. Yaklaşık hani bir merminin Rus ruleti oynadığımızı düşünelim burada. Şarjörçüz tabanca tabi toplu tabanca hmm. ile oynarsak. Hmm. %17 falan gibi bir şey. E, mermi gelmesin. E, Türkiye'de de 30 yıl eğer trafikteyseniz e, başınıza ağır bir kazanın gelmesi yani ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanacak bir şey gelmesi ihtimali %36. Yani iyi. Hem %36 %30'dan <gülüyor> <üçte gülüyor> fazla ya. Yani. yani bu sırf trafik kazası hani başınızı bir yerde <gülüyor> bir yere vurabilirsiniz. işte koşarak başınız bir yere çarpabilir, bir yerden düşebilirsiniz. Ondan sonra görünmeyen ya yani olmayan kamera görüntülerinde öldürüldüğünüz Ay. görünmeyebilir. E üzerinize bomba düşebilir ailece. İşte 20 kişi, 30 kişi çat şut. Yani Türkiye'de yaşamak o yüzden çok kolay değil. Hani evinizde oturuyorsunuz, sel basıyor, <gülüyor> ölüyorsunuz. O i̇şte, hepsi münferit olaylar. Niye Münferit işte ama hani bunlar ucuca eklenince bunu bur buradan buradan Çin'e yol oluyor dediğimiz <gülüyor> durum var. Hani Türkiye'de de o artık Çin'e geldik zaten. Hani nüfus olarak da bir öyle bir yaklaşımımız var. Artı +3 felsefesi Başbakanımızın benim çok evet, e desteklediğim bir şey. Yani ama şeyi söylemedi, hani üç çocuk yapın ama kimden yapacağız onu söylemedi. Ben onu da söylemesini istiyorum. Hani nereden yapacağız? Yol gösterme bakımına. Yani bir önümüzü, gençlerin önünü açsın diyeceğim ama... ...üç çocuk diyerek zaten açtığını düşünüyorum. <gülüyor> <ben>. Evet açtı. <gülüyor> İnşallah tutmuyorlardır diye düşünebiliriz. Çünkü yani büyük nüfusun, büyük devlet ve güçlü devlet ideolojisi açısından... ...bir işe yaradığını düşünmek... ...ve daha doğrusu büyük devlet ideolojisini... ...kuvvete dayalı bir şeyi düşünmek... ...çok anlamlı değil ama... E, ...sizden bekliyoruz. Yani bakacağız... E, ...biz de dinleyicilerimizden bir şeyler bekliyoruz... ...bu arada hani boşu boşuna burada şimdi konuşmuyoruz... ...cumartesi günü. E, e, evet, yani e. bir kere... ...telefonun e, az çaldırmakta olduğunuzun... ...farkındayım yani ama çaldırıp, benim gelişimle beraber... ...bu telefonların sayısının artmış olması... Olabilir diyorsunuz. Sizin için belki bir <gülüyor> e, anlam ifade Şimdi bana Didem işaret etti 5 attığımız boş diye. 5 <gülüyor> attığımız boş bekliyoruz evet, telefonu. Evet bekliyoruz önce. hakikaten. 0212 343 4141 yani. hepinizin cep telefonu olduğunu biliyoruz yani değil mi? Evet biraz önce de konuşuyorduk yani havaların iyi olması açık radyoda bahar şenliği yapmamıza e, yol açıyor ama havaların iyi olması herkesin dışarıda piknikte ya da gezmede eğlencede olması. Bu desteği yapmayacağı anlamına ben gelmez. Ben onun bir mit olduğunu düşünüyorum biraz. Herkes dışarıda falan değil. Birçoğumuz yalnız başımıza içeride oturuyoruz. O yüzden e, otururken e, yani radyoda anonim bir şekilde destekli olabiliyorsunuz. 0212 343 41 41 kimse deşifre olmaz bu şekilde. Evet olmaz. Bir de Kod, e, kodumuz işte. bu. Ayrıca internetimiz de var Onu da söyler misin? Ee, i̇nternet açıkradyo.com sitesi Ya da işte cep telefonunuz varsa işte Açıkradyo.com adresinden Destek onu düğmesine basabilirsiniz Butonuna tıklayabilirsiniz Bir tık yeter Evet yani en azından bugün Artık Açık radyo yırtın. için ne yaptın diye sormayalım sürekli size <gülüyor> Yani sonuçta her şey için bir şey yapmamız gereken bir hayatta yaşıyoruz çünkü evet. Açık radyo için de bir şeyler yapsanız fena olmaz Şimdi enteresan bir elimde kayıt var. Enteresan, çok enteresan da değil ama e, hani genelde dinleyenler Mazhar Fuat Özkan olduğunu bilemiyor. E, çünkü işte vokal biraz değişik. Neye niyet neye kısmet adlı parçaları var. E, onu çalacağız biraz. Evet e, ama lütfen arada. Lütfen de şu numarayı dinlerken... arar mısınız diyeceğiz. Hatta bazen ara ulanda diyebilirim ben. <gülüyor> <gülüyor> Dün doğum günü kutlamalarından biraz şey olmuşum. Arar mısınız diye <gülüyor> diyebilirim ben. Yani sonuçta şey yani devlet büyüklerimiz bu kadar şey e, bize karşı ...kibarken biz de aynı kibarlıkla... Da ...davranalım diyorum insanlara... Yani ...arayın ulan filan gibi... <gülüyor> ...onlardan gördük yani ne gördüysek... ...yok biz e, nezaketimizin ...hiçbir an bile bırakmıyoruz... ...evet maalesef... <gülüyor> ...maalesef öyle bir sıkıntımız var... ...arar mısınız Gülücük hatta yani... ...smiley 0212 343... ...4141 arayın bizi... <gülüyor> Ne niyet kısmetmiş meğer Giden gitmiş yalnız kalmışsın meğer Bu zamanda dikkat et kendini sakın Gerçek olan gerçekler neredeymiş bakın Seçin alın sizin olsun Gerçek olan gerçekler neredeymiş bakın geçin alın sizin olsun la, la, la, la. bakarsın Bitmeyen dertler Uçup gider aklımdan Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında e, Biz beraber dördüncü yılımız mı artık? Üçüncü yılımız mı? Dokuzuncu... Dör, dördüncü yılımız sanıyorum. <gülüyor> daha önce şey değildim. <gülüyor> Yeter, yeterli bakiyeye sahip Gerçek değilim. <gülüyor> <olan gerçeklerden gülüyor> Ve bu sene de işte daha iyi olsun falan diye düşünüyoruz. Ee, her sene Türkiye'de her gün daha güzel zaten. Özellikle bu yıl ben yani e, her gün haberlere bakarken kafayı yiyordum. Siz sabah programı yaparken burada herhalde bileklerinizi kesiyordunuz. Cumaları özellikle. çok. Evet ağır oluyor ama e, yani... Her zamanda bir yerde bu haksızlık ve adaletsizliklere karşı da ses çıkaranlar, bireyler topluluk olarak olduğu için onların haberlerini de görüp bir yerden işte bu küresel eklim değişikliği başta olmak üzere onların haberlerini de paylaşmak işi dengeliyor. Açıkçası yani o dünyanın aydınlık yüzüne bakıyor olmak, o haberleri bulup çok da aramıyorsun aslında gizlenmiş oluyor ama bir kere alışkanlık yaptığı için bizde de öyle bakmayı biz alışkanlık edindiğimiz için bulabiliyoruz. O kadar ilek kesilecek bir durum yok yani. Yok mu? O, Ömer Bey'in tabii o her zamanki bakışı ben açıkçası bayağı zorlanıyorum. Ben vatanımız yolunda. milletimiz için hayırlı olsun <gülüyor> noktasındayım zaten büyük yani çok güzel takılıyorum yani. Elbette kötüye <gülüyor> gidiyor ama çok ciddi ve esaslı mücadele biçimlerine de her gün tanık olmak mümkün. Nitekim zaten bu bahar çok önemli aslında işte daha 1 Mayıs'ta büyük bir grev çağrısı var mesela Amerika'da ve çok büyük olması bekleniyor olabilir bu. Ayrıca işte global bir internet global meydan küresel meydan çağrısı da vardı şeyin e, Wiki, e, Wikileaks'in e, inşallah bir Mayıs'a kadar <gülüyor> bizim internetimizde kesilir oraları da göremeyiz yani çoğu site gibi Richard Dawkins'in sitesi gibi hala böyle bir şekilde hala kapalı mı ya? galiba kapalı <gülüyor> yaptırmayız ya yaptırmazsak yaptırmayız yani ya bu haberleri de e, e, vermek zorundasın hani çünkü baktığın zaman ee, ...biz işte sabah kaç tane gazeteye bakıyoruz? 15-20 tane gazeteye bakıyoruz. 11, Türkiye'den postaya postada şey şiirler falan bakmıyorsunuz pek ama ben onun eksikliğini hissediyorum. Ee, yok şiir köşesi yok ama işte baktığımız gazetelerin çoğunda verdiğimiz haberlerin büyük kısmını göremiyoruz veya farklı bir şekilde verildiğini görüyoruz ben, o yüzden. Ömer abinin postaya yazdığı bir şiiri gördüm. <gülüyor> ama <gülüyor> bence onda evet. <gülüyor> evet, Ne mı müsterle yazmıştı. Adımı kullanmadı ben, ben, ben fark ettim çünkü ee... ...ne Ne deniyordu... <gülüyor> ...anagram mı deniyordu... ...Ömer Madra'dan daha farklı bir şey... <gülüyor> ...üretilmişti... ...ben öyle anladım... Ya. ...akrostiş... E, akro, ...akrostiş yukarıdan aşağı... Hmm. ...yani işte... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...önümde bir şey var... <gülüyor> ...merhaba hayat... <gülüyor> Ey insanlık neredesin? <gülüyor> Rica ediyorum. Anlamışsın bütün üstümden. Evet. Açığa çıktık deşifre oldu. Evet olduk, yani zaten de. Ömer Bizler... Ömer'i Ömer görünce anladım ki bu bu tek bir tek <gülüyor> açık radyo <gülüyor> dinleyicisi bir insan bunu yapabilir <gülüyor> diye düşünüyordum ve ya yani bu çok değerli bir şey açık radyo dinleyicisi olmak çünkü sürekli yeni yeni şeyler yeni müziklerle de hep kaç senedir onu söylüyorum ben yani e, müzikle tanışmam. Benim hani böyle çekme kaset ve açık radyo ile oldu. Biraz böyle açık radyo ile büyüdüm. Ee, yani oradaki yani caz müziği ile biraz açık radyo sayesinde tanıştım. Biraz değil ve çok hani faydasını gö görüyorum. <gülüyor> ne kadar ayıp ya. Caz müziği dinlemenin çok faydasını <gülüyor> görüyor Ama gerçekten insanı mutlu eden bir şey ve müzik e, yani bunu en güzel yapabilecek, en evrensel yapabilecek bir şey. Onun dışında da hani sabahları mesela erken kalkmayı ben seven bir insan değilim ve... E, bir şekilde işte sekizde kalkıp programı dinleyip tekrar yatıyorum. Hani biraz saçma bir davranış ama. Yo süper. hem de böyle yap. Yani <gülüyor> böyle bazen hani dinlerken uykuluyorum. O sırada böyle kabuslar görünüyor. İşte savaş uçuyor. Bir şey oluyor. Bir yerde bomba patlıyor falan filan. Robocoplar geliyor abi o ne filan. Ve daha sonra. <gülüyor> Sürekli bir bütün... sıkıntı. Sürekli. Ama e, en sevdiğim şey şu. E, Türkiye'de de yaşamanın en güzel şeyi o. E, yani kendimi işte demin de konuşuyorduk. Hani işte bu. De mesela şey çok hoşuma gidiyor benim. Devletin sürekli haklı olması çok güzel. Yani bir güçlü devlet olmak o kadar güzel ki butik butik devlet olmamak ya ben gerçekten ülkemle gurur duyuyorum. İyi ki Afganistan'da o kadar insanımız hayatını kaybetti. Butik devlet değiliz noktasına başbakanımız bunu söyledi yani. hani Bunu kibar bir şekilde söylediği gibi geldi bana. Ben o konuşmayı biraz öyle algıladım. Maalesef biraz üzücü bir açıklamaydı bence. Çünkü <gülüyor> hani iyi bir şey hani çok güçlü bir devlet olmamız ama Sanki şöyle oluyor çok güçlü devlet olunca yani her devlet gücü kadar insanın e, ölümünü, ölümüne göz yumabilir gibi bir anlam çıkarttım ben ondan. E, biraz hani öyle bir sıkıntı var. Her hani, şeyin bir bedeli vardır. Ya her şeyin bedeli var 12 Dedim. 12 de eyvallah yani tamam takmanız takmayın kafanıza gibi bir şey all right'tır falan gibi bir şey anladım ben hani onu hissetmek çok iyi gerçekten çünkü o zaman ancak güçlü devlet olduğumu anlayabiliyorum. Yani çünkü vatandaşım ölmese, insanlarımız, yaşayanlarımız ölmese bir sıkıntı olduğunu düşünebilirim yani. Hani ben başbakanımın adını, İçişleri Bakanımın adını bilmesem bir sıkıntı var, bir boşluk hissederim. Devlet bunu bizi hissettirdiği için ben kendimi Türkiye'de yaşadığım için çok iyi hissediyorum gerçekten. Sizin de bu duyguları paylaştığınızı biliyorum ben de tüm Açık Radyo <gülüyor> dinleyicileri olarak. Yani gerçekten e, hani burada yaşamayı e, en çok biz hak ediyoruz. <gülüyor> bir hak ediyoruz yaşamak. <gülüyor> Eğer siz de yaşamayı hak ediyorsanız... Ne e, dinleyeceğiz? Arada? Ne dinleyeceğimizi mi soruyorlar? Ne dinleyeceğimizi mi soruyorsunuz? Richard Cheese'den e, Airbag adlı parçayı dinleyeceğiz. Bir Radiohead cover'ı. Orada da yaşamakla ilgili bir şeyden bahsediyor Richard Cheese. Ama e, ondan önce de Açık Radyo'nun yaşaması için bir şeyden bahsetmek istiyoruz. 0212 343 41 41 e, bizi arıyorsunuz. Ya da böyle telefonda böyle insanlarla konuşmaktan çok hoşlanmayan birisiniz benim gibi. Ben sevmiyorum tanımadığım insanlarla konuşmayı. E, açık Radyo adresinden destek olun düğmesine e, eğer okumanız varsa ki Açık dinleyicisi izleyicisi olduğunuz için e, oku okuyan bir insan olduğunuzu biliyoruz büyük ihtimalle cep telefonunuz da var Açık Radyo dışarıda da dinleyebilirsiniz destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz 0212 343 41 41 <gülüyor> down Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında. Ben Kanan Sezyum artık ismi, <gülüyor> oh, oh, sahte ismi <gülüyor> söyleyebilirim. E, 0212 343 4141 bu da telefon numaram ararsanız <gülüyor> size e, kadın sesiyle değil mi? Evet. Tabii. Kendi sesimle tabii ki çıkmıyorum telefonlara. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü olmak böyle bir şey. <gülüyor> ne güzel bir şey modüler olmak. Evet. evet yani modüler olmak çok güzel gerçekten. Evet, Açık Radyo'da bahar şenliğimiz var. Dokuzuncu Açık Radyo'nun dokuzuncu şenliği bu. Ee, Dilekola hakikaten. Dokuz mucizesi diyebilir miyiz? Evet. Açık Radyo ve dokuz mucizesi. Aynen <gülüyor> bir öyle. bir nevi öyle ya. Bir nevi o... öyle. Bugün, dokuz, bugün başladığımız bu şey dokuzuncusu. Dokuz gün doksan dokuz 99 saat yayındayız. Frekansımız da doksan dört dokuz. Evet, gerçekten. Ve ayrıca <gülüyor> göğsümdeki bu... Rosette'de dikkat Yüzde %99 istedim. yazıyor. Evet Occupy hareketinin bütün dünyada ama Amerika'da öncelikle başlayan Occupy hareketinin sloganı da bu. Ee, peki o şey diyeceğim. %1 bankerlerin filan %1 bile değil onlar 100 10.000'de bir aslında ama ona rağmen... Bizi elimizdekileri almak istiyor Sana da bir tane Aa, süper. Bu stickerdan hediye edeyim Teşekkür ederim üzerinde İngilizce yazdığı için süper dedim Yoksa çok güzel diyecektim <gülüyor> Şey Ama diyeceğim doğrudan, Oradan onların ee, dergisinden geldi bu da bu, bunu mesela bizimkiler görse... ...ben mesela politikacı olsaydım şey yapardım... ...ya bu 99 değil 66'ymış diye... ...çünkü e, İngilizce'de 99 yüzde diye yazılıyor ya... ...bu yüzde 66 falan yapardım... ...hani o kadar da yani yüzde 44 esasında... ...bankerlerimiz o kadar da az... Bank, ...fakir zenginimiz yok falan gibi bir şey... ...daha çok zenginimiz var Türkiye'de bizim... Ee, öbür yazıları de, ne yapacağız o zaman... Ee, öbür yazıları da işte o, okumayı öğreneceğim Öncelikle <gülüyor> bir, bir hani bir insanları yöneten insanlar okumayı işte biraz bilgi sahibi olmayı insanlarla tartışmayı hep aynı fikirde takılık kalmamayı ya esasında on, demin onu söylüyordum şey güzel bir e, nasıl kafa yapısı sürekli e, çok net fikirlerinizin olması o bile çok garip geliyor bana yani e, şeye baktığımda iktidar partisine ya da işte muhalefete hep şey var Herkes tek bir fikir ...düşünüyor ve onun %100, %99 en azından haklı olduğunu düşünüyor. Ve hiç ben şey dediğini duymadım yani başbakanın. Ya esasında evet onu da bir düşünelim dediğini duymadım. Hatta şöyle şeyler diyor onların anlayacağı dilden konuşuruz falan gibi yani. Ama muhalefet içinde tamamen aynı bu muhalefet, söylem yani. Muhalefet de büyük kopuşlarda yani muhalefetin yani bilmiyorum orada işte bir iki tane sevdiğim insan var. İşte bir tanesi Şafak Pavey. Yani ona da buradan sevgilerimizi yolluyorum. Bu vesileyle bizi dinliyorsa. Bizim Taksim eyleminde de son olarak evet. beraberdim. <gülüyor> yani de... <gülüyor> gerçekten e, şafak gibi insanlara ihtiyaç var meclisin. Hani politik görüşü ne olursa olsun işte isterse aşırı milliyetçi olsun isterse ultra işte ne diyeyim İslami böyle... Bir şey olsun ama şafak gibi konuşsun ve fikirlerini öyle anlatsın istiyorum insanlar birbirine. Ve konuşarak, iletişim kurarak anlatsınlar istiyorum. Hani benimsemeseniz bile çok kibar ve olması gereken bir dilde. Hani <gülüyor> ya şey oldu, bu sene çok acayip şeyler oldu mecliste. Birbirine tekme mi attılar, işte lamp fener getirdi bir tanesi. Böyle şey gibi Green Lantern diye bir tane süper kahraman vardır böyle. <gülüyor> Yeşil... Fener böyle fener meclisten Fener tuttu diğeri ona bardak fırlattı Bant tankı var değil mi? Evet, bant tankı en e, müthişlerinden biriydi Ama orada da işte e, Biz baktık burada boş bant tankı çok fena, fena tartmıyor İçi i̇yi. kum dolu olduğu için sağlam şeker, Sağlam bir iyi bir bant tankı e, İki evet. ton şeker. E, e, Abi Avcı'nın da e, Adalet Kalkınma Partisi'nden e, ilginç bir mesajı da vardı Yani bu elimde gördüğünüz Kafama atılmıştır Deyseydi e, bu basın toplantısını, bu açıklamayı hastaneden yapacaktı. <gülüyor> bu açıklamayı dedi, bir bu... selateip yapacaktı diye ben devam <gülüyor> <Evet>. etmesini istedim. <gülüyor> hastaneden yapacaktım demesi de zarifti. Yani senin biraz önce evet. sözünü ettiğin ettiğin evet. üstübu uygundu. Bey'in evet. e, söylediği şey. Yani, yani zaten... mesele ideolojiyle evet. e, partiyle ilgili değil, değil. Biraz... diskurla ilgili. Yani hani böyle adam olun diye çok böyle ayrımcı bir şey var ya adam, mesela ben şeye de adam gibi adam <gülüyor> başbakanımız adam gibi adam diyorlar ya adam gibi adamın ben ne olduğunu çok merak ediyorum gerçekten işte ne adam gibi adam nedir yani çok ilginç adam <gülüyor> adam gibi <gülüyor> adam gibi <abi. gülüyor> taksi şoförümüz adam gibi adam falan yani peki niye telefon çalmıyor ee, telefon çalmıyor çünkü e, mahirle <gülüyor> sez, sez, sen aldın pastaları yediniz evet, ben götürüm. daha yemedim <gülüyor> Telefon Hiç çalmıyor yok. belki de telefon numaramızı vermedik. E, 0212 343 41 41 lütfen e, bizi arayın e, desteklerimize. Bir hedef mi koysak bize Eraslan gibi ya? Bu bu şarkı bitmeden 50 tane telefon bekliyoruz. E, o abartmalı olabilir ama e, bu şarkı bitmeden dört telefon bekliyoruz diyebiliriz ve bu son derece gerçekçi yani, bir yani anlaşılıyor. Mahir karşılıklı inşallah maşallah filan desek mi? İnşallah maşallah inşallah. Yani böyle bir konsept olsun diyor. Ömer <gülüyor> abinin yanındakiler gibi. Demeyelim ama ben sonra sana bir hikaye anlatacağım. <gülüyor> tamam o zaman telefon numarasını ben tekrar ediyorum. 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com. ...yani tabii o kadar internet kullandığınızı tahmin ediyorum... ...çel domeyn olmadığını biliyorsunuz... ...acikradio.com adresinden destek olun... ...en az 4 bekliyoruz... ...en az 4, başbakan 3 demişti biz 4 istiyoruz... Okşayarak Nasıl istedim istediğim deliler gibi Sayıkladım he Sıcak sıcak nefesini Gel ne olursun Gel son defa Sev beni ...gelsen yine git... ...hıttak unut verdiğim, götür öyle git... Ere kokun sine... ...duvarlara sesin... ...hıttak unut sen dün gece erdeydin... ...kimle seviştin? bu gece gel yarın... Hısesen yine git... Hatta Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi... ...dokuzuncu özel yayınının... ...benle yapılan dördüncüsündesiniz... Ben... ...ve de... <gülüyor> kötü haber ya da iyi haber... E, ...sonuna geldiniz... E... Aranızdan ayrılacağım ama e, 9 gün bu olay devam ediyor. Yani Do, Doğum günde 19. değil mi? 9 sayısından 19 yaşına bastın. Ben mi? Çarpı 2. E, ben 37 oldum ya. 37 <gülüyor> oldum ama işte yani ne yaparım bilmiyorum. Belki böyle hani 45'te falan kendim kapatırım. <gülüyor> Suyumu kapatıp, kedileri bitirip. E. Yani öyle bir olabilir. Ya da bilmiyorum yani ne yapacağız biraz e, işimiz zor. Hayır, ciddi sadece bu evet, burcunda da söylendiği gibi savaşacak. Yani mücadele edecek. Canlılık ve hareket. Evet, yani yeni yeni girişimler, cesaret ve atılgan. Yani bu mücadeleyi bu %99'un o bir avuç karşı verdiği haklı geri alma, ortak alanların tamamını Zaten bize ait olan şeyleri bizden alınmış olanları geri alma mücadelesine devam edeceğiz. İki telefon çaldırdı. iki tane daha istiyoruz. Evet, e, en az ya. En az. Ve mucizeli telefon numarasını verelim. 0212 343 4141. Bir de Efsunlu web sitemiz var. acicradio.com adresi. Orada da şeyle üzerinde böyle... E, muska olan bir destek olun düğmesi var. Ona tıklayabilirsiniz. Hani böyle şeyleriniz batıllarınız varsa açık radyo onlara da <gülüyor> açık diyoruz. <gülüyor> Çünkü bizi bozmuyor yani. Yani insanlar e, inançları, görüşleri, e, fikirleri ne olursa olsun bir arada yaşayabilirler. Aynı şeylerden zevk alabilirler. Ayrı şeylerden zevk alabilirler. Ortak faydaları olabilir. Hani dışarıda Boğaz Köprüsü'ne Bakıp da böyle keyiflenen ya da işte Marmara'ya bakıp keyiflenen insanlar, farklı görüşte insanlar nasıl varsa bulutlara bakarak öyle yan yana evlerde de olabilir diye düşünüyorum ben. Hani bu iyi niyet dileklerimle o zaman çok olumsuz bir şekilde bitirmeyin bana ait olan, <gülüyor> bana ayrılan beyni. <gülüyor> yani ne dersiniz? <gülüyor> olur, hoş olmaz mı? Evet, gayet iyi olur. Seneye Sana. tekrar görüşürüz diyorum inşallah. Maşallah. İyi, iyi yıllar Yani diyoruz. hayatta Sana da, kalırsam... nice yıllara diyoruz. Evet, e... Elbette hayatta kalacaksın. <gülüyor> hayatta kalacağım da ayakta kalacağım. <gülüyor> ayakta, <gülüyor> ayakta da <kalabilirim>. kalacaksın tabii. <gülüyor> ayakta kalmak istemiyorum otursam olmaz mı yani? Olmaz. <gülüyor> Sürekli baş kaldır halinde. Öyle duracaksın. mi? Evet. Ya böyle Mesajım biraz... budur. Öyle mi? Evet. Alay... evet. Alayına isyan. Alayına isyan. <gülüyor> Evet hiç itiraz etme zaten. Şahsım da yok. <gülüyor> evet esasında yani biz böyle şey hani isyan etmeyen e, ben ben öyle bir nesil istemiyorum gerçekten ya haklısınız. Ben isyan etmeyen hani abi bir dakika burası yanlış. Ya bir dakika yaptığınız olmadı diyen insanlar olsun çevremde istiyorum. Bana da arkadaşlarım Kağanç işte şunu yazmışsın çok kötü oldu dediği zaman da hiç kızmıyorum çok da hoşuma gidiyor yani çünkü önemli bir şey çok size yani. de birisi yaptığın doğru değil derse bir düşünün en azından Elbette. hani bunu on binler yüz binler söylüyorsa daha fazla düşünmeniz gerekiyor diye düşünüyorum ben hani mantıklı olanı bu öbür türlü zaten hani sizin bir taştan ya da işte evdeki kediden falan farkınız kalmıyor ki kediler de bazı şeyleri anlıyorlar kediler önemli Bile. değil mi Mahir Vallahi buradan Mahir'in Adnan adlı kedisine de sevgilerimizi yollayalım değil mi <gülüyor> Evet ve bitiriyoruz herhalde. Evet, hepinize çok teşekkür e, ederim. çok teşekkürler. Bir telefon, telefon daha gel. 0212 343 4141 41 Açık Radyo sizi çok seviyor. Lütfen siz de onu çok seviniyoruz. Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Ninni Ninliler